B. Demokratik ve ekolojik toplum için bir taslak düşüncesi. Dünya toplum sistemi, 1989'da real sosyalizmin bünyesel nedenlerle çözülmesi sonucu değişim için gerekli olan kaos aralığına girmiş bulunmaktadır. Kapitalist sistemin daha önceki krizleriyle kaos aralığı diyebileceğimiz kriz arasında niteliksel farklar vardır. Toplumlarda köklü değişimler herhangi türden krizlerle değil... Kaos niteliği olan krizler süreci sonunda gerçekleşirler Sistemlerin normal kriz süreçlerinde kendini restore ederek sürdürme şansı yüksektir Nitekim birinci ve ikinci genel bunalım kriz süreçlerinde Savaştan sonra kapitalist sistem kendini daha da güçlendirerek restore etmeyi bilmiştir Real sosyalizmi bile içinde eritebilmesinin önemli objektif bir nedeni de krizin niteliğiyle bağlantılıdır her ne kadar Marksist-Denis yaklaşımların sınıflı toplumun hakim değerlerinden kendilerini tam koparamamaları önemli bir etkense de real sosyalizmin dayandığı sistem bunalımları öz çabalarla aşılabilecek nitelikteydi. Çözülüşü sağlayan objektif etken bu nitelikte olmasaydı neredeyse en kötü bir teslimiyet yaşanmazdı. Hatta hakim sistemden kurtuluş bekledi. Daha kötü bir çürümeyi ileri gelen kapitalist ülkeler önledi. Yaşanan bu gerçeklik bile reel sosyalizmin sistem krizinin hem aşılmasında hem de kaosla sonuçlanmasındaki çarpıcı etkisini izah etmede hayli öğreticidir. Eğer kapitalizm 1848 devrimleri sonucunda mezheplere bölünmeseydi belki de daha erken kaosa girebilirdi. Özellikle 20. yüzyılı 3 mezheple aştı. reel sosyalizm, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluş mezhepleri. Sistemin en azından 100 yıl gecikmeli bir kaosa girmesine yardımcı oldu. Değişmeden olduğu gibi sürseydi, kapitalist sistem 20. yüzyıl başlarında niteliksel dönüşüm krizi olan kaos aralığına girmek durumundaydı. İnsanlığın başına atom dahil korkunç savaşların getirilmesi, sömürgecilik, milliyetçilik, faşizm ve totalitarizm canavarını... Yaratması bunlara karşılık ulusal kurtuluş ve sosyalizm ve sosyal demokrasiye çözümleyici rol oynatması sistemin ömrünü uzatmada tarihi, politik, askeri manevralar olarak anlaşılmalıdır. Kaos aralığı olgular dünyasında yeni biçim, tür, yapılanma, benzeri değişimler için gerekli olan karmaşayı ifade eder. Bir olgudaki çelişik yönler artık birbiriyle ilişkiyi, mevcut yapılanmayı sürdüremez duruma düşmüşlerdir. Biçim özü koruyamamaktadır. Yetersiz, dar, tahripkar olmaktadır. Bu durumda dökülmeler olur. Her cümerç, kaos doğar. Öz kendini biçimden kurtarmıştır. Ama henüz yeni biçime varamamıştır. Parçalanan eski biçim, ancak yeni biçimler için kullanım malzemesi durumundadır. Bu aralıkta aslında evrensel bir ilke çalışır gibidir. Evrenin yapı parçaları, yakaladıkları kaosta hızlı değişimlerle... Yeni biçimlenme düzenlenmesine geçer Eğer yeni biçim düzenlenmesi Parçacıkları tutabilecek uygunluktaysa Kalıcı bir yapıya bürünür Kalıcı yapının da etrafında Yeni bir sistem doğar Basit maddi olgular dünyasında Bir örnekle açıklayalım H2O molekülü bir biçimdir Bu biçime su denir Sudaki iki elementten biri olan Hidrojen molekülü ile Bir oksijen atomu birleştiğinde Su biçimi oluşur İki elementteki atom altı parçacıklar düzeniyle su molekülü arasındaki etki tepki ilişkisi sürekli son derece akışkan olan sıvı durumunu sağlar. Parçalanma durumu ise kaos başlangıcıdır. Tüm H ve O atomları serbest kaldığında araya örneğin karbon ve sülfür gibi elementler girdiğinde kısa bir tepkimeden sonra çok sayıda yeni bileşim ortaya çıkar. Bu yeni yapılanma demektir. Su yerine birçok zehirli gaz ve sıvı yapılanır. Evrensel olan bu yapılanış kuralı toplumlar için de geçerlidir. Eski yapının dağılması yeni yapılar için zorunludur. Fakat dağılma, karmaşa, kendi başına yapılanma yerine konamaz. O bir nevi hamurdur. Çorba gibi bir şeydir. Yoğrulup biçimlenmesi gerekir. Bir örnekle toplumdan verelim. Feodalite, zihniyet ve sistemi 5. yüzyılın sonlarında dağılmıştı. Sisteme girmiş olan çeşitli yeni sınıflar, barbarlar, Hristiyanlardan önce feodal biçimlenmeler, feodalizmin dağıtılmasından sonra ise birçok demokratik ve kapitalist-bürokratik biçimde doğmuştur. 1990'larda kapitalist sistemle birlikte zıtlarının dağıtıldığına ilişkin verilerin dökümü oldukça fazladır. Sermayenin küreselleşmesinin daha çok finans alanında yoğunlaşması ilk işaretlerden biridir. Finans sistemi paranın para getirmesidir. Yani bir kumar durumuna erişilmiştir. Ancak dağılma unsuru olabilir. Finans kapital yerleşik yapıları hallaç pamuğu gibi atmaktadır. Ulusal kurumlar devletlerden ideolojilere, ekonomiden sanata kadar öz iradeleriyle tutunmamaktadırlar. Ama gücün küreselleşmesi, ABD imparatorluğu, Dünya çapında eski dengelerin, yapıların anlamsızlığını, kendi açısından geçersizliğini yansıttıkça dünyanın birçok bölge ve ulus devletlerinde krizlere, darbelere, kanlı etnik dini çatışmalara yol açmaktadır. Bu gerçeklik de sistemle ilgilidir ve kaos niteliklidir. Sistem kendi içinde gerginliğini bir türlü giderememektedir. ABD-Avrupa Birliği, ABD-Japonya Çin, Avrupa ABD, Birliği-Japonya Çin, Çin başta olmak üzere sürekli bir gerginliği, dengesizliği yaşamaktadır. Kuzey-Güney çelişkisi denilen en yoksul, en zengin ülkeler bölünmesi derinleşerek devam etmektedir. Her iki olguda da yaşanan sürekli bir kriz ve kaos niteliğidir. Halkların devlet kurumundan kopuşu giderek derinleşmektedir. Binlerce yıldır Tanrı Kral, Tanrı Gölge ve Tanrı'nın kendisi gibi benimsetilen devlet denilen olgunun özünde savaşçı iktidar gücünü gizlediği Sömürü, baskı ve şiddetin kaynağını teşkil ettiği anlaşıldıkça, tecriti gün be gün gelişmektedir. Adeta anne bak kral çıplak değişinde olduğu gibi, halklar da çocuğun çıplak kralı görmesi gibi devleti bütün çıplaklığıyla görmeye başlamışlardır. Bu önemli bir kaos başlangıcıdır. Çok önemli bir konu muazzam işsizlik durumudur. Yapısal bir karakteri olan işsizlik, sistem sürdükçe artmaktadır. Sistemin kendisi işsizliğin çığ gibi artması demektir. Hiçbir toplum sisteminde nüfus bu denli işsizliğe düşmemiştir. Dolayısıyla krizin kaos niteliğini en iyi açıklayan olgunun başında işsizlik gelmektedir. Nerede işsizlik çok yoğun olsa orada o denli gelişmiş bir kaos durumu var demektir. İşsizlik birçok olumsuzluğun yanında özünde toplumsal olmaktan çıkma durumudur. Bir nevi toplumun iklas ettirilmesidir. Diğer yandan müthiş üretim teknikleriyle arz fazlası emilememektedir. Sorun kıtlık değil tersidir. Bir yandan kıtlıktan beter açlık yaşayan muazzam bir nüfus, diğer yandan dağ gibi yığılmış arz fazlası her şey. Bundan daha çarpıcı kaos niteliği oluşamaz. Yine kanser gibi büyüyen şehirleşmeler söz konusudur. Sosyolojik anlamda şehirle alakası olmayan toplumsal kanserleşmenin en açık örneklerinden biri şehir büyümeleridir. Şehirler hem köyleşerek hem de anlamı dışında büyüyerek şehir olmaktan çıkıyor. Kaos şehirde daha yoğun yaşanmaktadır. Toplum toptan metalaşmaktadır. Alım satım konusu olmayan hiçbir değer kalmamıştır. Kutsallık, tarih, kültür, doğa her şey metalaşıyor. Bu gerçeklik de toplumsal kanserleşmedir ve kaosa götürür. Diğer bütün kaos niteliklerinin bir sonucu olarak çevre kirlenmesi, tahribi, artık kaos özelliğinin çevreyi de sarmış bulunduğunu kanıtlamaktadır. Sera etkisi, ozon delinmesi, suların ve havanın kirlenmesi, türlerin aşırı yok olması birer simgedir. Asıl ekolojik bir olgu olan toplumda doğa arası ilişkinin bir uçuruma dönüşmesidir. Bir an önce bu uçurum kapatılmazsa sonuç toplumsal dinozorlaşmadır. Nüfus patlamasını da sistemin genel çelişik yapısının bir sonucu olarak görmek gerekir. Kapitalizmin nüfus politikası, insan ne kadar değersizleşirse o kadar çoğalır, ilkesine dayanmaktadır. Kapitalizm var oldukça nüfus sorunu ağırlaşarak devam edecektir. Nüfus patlaması, kaosu büyüten özelliklerin başına gelmektedir.